iyi ki merhaba. ve rahmetullah ve berekatü. Elhamdülillahi rabbil ve ve dinleyenlerimiz. Geçen hafta değil bir evvelki hafta dersimizde Abdullah ibn Semura radıyallahu edilen çok önemli bir hadis-i şerifi müzakereye başladık. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in ''İnni râytul bârihate haceben'' ''Ben dün gece acayip bir rüya gördüm.'' Buyurduğu bu hadis-i şerifte ''Rûl el enbiya ''Peygamberlerin rüyası vahiy niteliği taşır.'' Buyurulduğundan bu itibarla bu hadis-i şerifte buyruğun hakikatilerin hepsi kabirde, mahşerde, salatta, mizanda önümüze gelecek karşımıza çıkacak gerçekler olduğuna iman ettik ve itikad ettik. Ve bunu sizlerle paylaşırken tabii bir gecede hepsini konuşma fırsatı bulamadık. Ancak tabii ki kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem kısaca ve aytu raculen min ummeti kad ihtawashat malaikatu feja'u wudufu fansanqadhu min Birinci maddede ümmetimden bir adam gördüm ki melekler onu kapmış götürüyorlardı cehenneme azaba sürüklüyorlardı abdesi geldi onu onlardan kurtardı Bu hususta bayağı bir konuştuk Ve aytu raculen min ummeti kad bişta ala'i adab al-kabri feja'u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 Orada ne cevap vereceğiz? Biz bunu düşünmek zorundayız. Bizim şimdi hazırlığımız oraya olmalıdır. Yatırımımız oraya olmalıdır. Dünyanın fuzuli ha havadisleri, haberleri bizi oyalamamalıdır. Eğlendirmemelidir, keyiflendirmemelidir. Bu eğlencelerin, bu keyiflerin hükmü nereye kadar süre? Sonunda böyle bir e, katı, zor, e, berzakla, geçitle karşılaşacak insanın şinden. Tedbirli olması, keyfini kaçırması, iştahını kaçırması, uykusunu kaçırması ve oraya hazırlıklı olması gerekmektedir. Bugün tefsir yazdırırken 13. cilt Ruhul Furkan'dan yazıyoruz. Hadis-i şeriflere bakarken taberani, el mu'camü Efsaptan bazı hadis-i şerifler yazdırıyordum. O arada bu hadisi şerife denk geldim, şaşırdım kaldım.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 Ayet-i Kerimeler ve Hadis-i Şerifler zaman, zemin, sual, cevap gereği e, 23 senede tamamlandığından bütün konular bir kerede e, anlaşılır, anlatılır cinsten değildir. Bu itibarla aşanamız o Yahudi kadının bu e, sözüne ihtiyatla yaklaşmış ve demiş ki Ma ve bi evveli kedibiküm alellahi ve resulihi Bu sizin Allah ve peygamberine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 kabir azabı diye bir şey söz konusu olmadığı halde ümmetine talim için ve Allah'ın azabından emin olmadığı için bak kabir azabından e, diyor. Sana sığınırım ya Rabbim. Ne büyük bir şey ki ne kadar sığınılması gereken bir olay olduğuna işaret buyuruyor. Ve ümmetine de e, son teşeğüdden ikinci tayyattan e, e, farih olan biriniz yani o bitiren tayyat salli barik okuyan kişi e, dört şeyden Allah'a sığınısın diye emrediyor. Bunun dört şeyden biri de kabir azabı olarak hadis yerifler de zikrediliyor. Demek ki kabir azabı vardır. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, ya ayşe kabir azabından Allah'a sığın. Fennehu levne cemuhu ahadun. Lena ca Sa'd ibn Muaz. Bir kişi kabir azabından kurtulacak olsaydı Sa'd ibn Muaz yüce sahabi o kurtulurdu. O bile kurtulamadı ama kabir azabı onun hakkında şöyle oldu. Ee, kabir e, onu sıkmaktan başka bir şey yapmadı. Böyle yılanlar, çıyanlar, akrepler bunlar çok kabirde azap cinsi olarak hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Namazsızlara musallat olacakları ve vesaire günahkarlara efendim sokulacakları, sokacakları onları sokacakları zikrediliyor. Fakat Saad İbn-i Muaz e, Ensar'ın efendisi kumuliseyyidikum bir kere yaralı vaziyette getirildi ee, e, efendim salla taşınarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendiniz geldi kalkın en Ensara hitap etti ya vefat ettiğinde İhtezzele arşulü <gülüyor> mevki Sa'd ibn Muaz Muaz'ın ölümünden dolayı arş-ı ala titredi buyuruyor böyle yüce bir sahabi ve Kâlâdın Efendimiz'i parmak uçlarına basarak Centül Bekir'de defin saati sırasında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 aldılar. Zikrediyorlar İbn Kesir tefsirinde var. benim Taberi tefsirinde var. Birçok tefsirde bunlar zikrediliyor. Ne midir hadis-i şerif? Kaynakları saymakla bitmez, saymakla. Beyyakıdır, hakimidir. Sizin tanıdıklarınızdan tanımadıklarınızdan birçok kaynak var efendim. Bunlar dost doğru haberleri bize aktarıyorlar bu rivayetlerde. Sonra buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem İnnel abdül <gülüyor> mümin izâ kâne fi'l kıt'an mined dünyâ ve mü'min bil kul dünyadan kesilip ahirete yöneldiği zaman tam ölüm anında nezeleyle meleâke cümmen mines semâi biḍul vücûhi kenne vücûhihum melekler iner yüzleri bembeyaz sanki suratlarında güneş var nâvum kefenüm min cenneti ve hanûtun min cenneti yanlarında cennetten kefen getirirler cennetten ölüye sürülen kokulardan getirirler. Hatta ezisi ümmümet basari. O ölecek adamın gözünün gördüğün yere kadar. Tabi duvarlar orada perde olmaz. Meleklere duvar perde işlemez. Ölü açık olan nereye kadar görüyor? Boş sahrada, sahada işte o kadar. Bütün mesafeyi o melekler doldururlar. Sümeydi'yi melekül mevd. Hatta ezisi inde Sonra ölüm meleği gelir. Başın ucuna oturur. Hazra ila aleyhisselam. فَيَكُولَ اَيَّتُوا اَنْ نَفْسُ Ey Allah'ın zikriyle, imanıyla tatmin olmuş huzura ve sükûne ve sekinete kavuşmuş olan ruh اُخْرُجِي لَا مَغْفِرَةٍ مِنَ Allah'ın bahiretine, affına ve rızasına çık. İşte bu hitap eriştiği zaman اِرْجِعِي لَا رَبِّكِ رَضُيَةً مَرْضُيَّ Sen Rabbinden razı Rabbin, senden razı olarak Rabbine dön. Hitabı eriştik de insan daha ne ister? Artık ondan sonrası daha güzel gelir. Çünkü melekten Allah Allah Teala'dan melek selam getirir. Cennet müjdesi, rıza, rıza müjdesi, mağfiret müjdesi getirir. Fetehrucu, tesyilü kemat, tesyil katre min fi'is tulumun ağzından damlayan damla gibi o ruh öyle süzme süzme çıkar. Fehuzuhu hemen melek o ruhu alır. Feza'id alemin eda'uha fi yedi'd zarf Onu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 hatta <gülüyor> ecrucu alırlar o ruhu hemen o cennetten getirdikleri kefene koyarlar o kokulara sararlar ya yecrucu minhâ kaytib nefhat misk vücûdet âlâ ve'l dünyada bulunan en güzel misk kokusu öyle olmaz yani en güzel misk kokusu neyse biz o en güzelini gördük kokladık diyecek halimiz yok bilemeyiz işte şimdi zaten hep kimyevi karışımlarla şu andaki miskler falan hep kimyevi Efendim, hakiki mis bile belki de daha koklamış değiliz. Dünyada bulunan en güzel, mis kokusu gibi o ruh kokar. Sonuç Rabbimiz ne buyuruyor? Teveffetu Hatta ve umla'i ferritun. Sizin birinize ölüm geldiği zaman teveffetu rüsuluna, elçilerimiz onun vefat ettirirler. Niye elçilerimiz diyor işte Hz. Aleyhisselam'a yardım eden meleklerden bahsediyor. Ama bu secde söylesine buyuruyor Kullet vefakum melekul mevcuddi vekilebiku. Sizin canınızı almakla görevlendirilmiş olan ölüm meleği vefat ettirecek sizi. Demek o boğazdan teslim olan Acra Aleyhisselam'dır. Ama o zamana kadar canı ayaktan beri çekip çıkaranlar yardımcı meleke ikrandır. Ne zaman ruh can boğazdan çıkar? hemen onlar onu alırlar.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 Kapının açılmasını isterler. Gök kapıları var. Kapılarda görevli melekler var. Senin evinin kapı, kapısı var da göklerin kapısı yok mu? Kapı açılır. Fe yashayun kulli sema'in mukarrabuha ila's sema'i'l letiya. Her gökte o o semanın mukarrab melekleri. Allahu Teala'ya manenin yakın olan görevlileri ona eşlik ederler. Bir iddiaki semaya kadar ikinci gök sema arasında 500 senelik mesafedir. O mesafeye çıkana kadar o ruha eşlik ederler. Hatta yuntâbiâilessemâis-sâbi'ati. Yedinci kat semaya kadar her gök kapısı açılır, kabul olunur. Melekler onun kokusunu koklar, onun temizliğine hayran kalır. Onun patlığına şaşar kalırlar ve ondan ayrılmazlar. Bir dakika her kat, katın melekleri yerleri belli olduğundan. ve malum. Hepimizin malum makamı var. Safat suresinde meleklerin sözleri nakledildiği üzere o makamlardan ileri geçemezler. O bir dakika semaya kadar ona eşlik edebilirler. Oradan e, mesela üçüncü katın melekleri teslim alır, dördüncü katın melekleri teslim alır. Ta yedinci katçama semada mukarreplerin Allah'a en yakın kulların e, divanlarının dosyalarının bulunduğu illiine varır. Ve unu azze ve celle oktubu kitab adi fi illiin. ''Ve'idûhü ile'l-Arz'' ''Bu kulumun amel defterini illiyyine yazın.'' Mukarrab meleklerin yanında bulunduğu en büyük dosyaya bunun da kitabını, yazısını, amel defterini kayıt edin. ''Ama ve'idûhü ile'l-Arz'' ''Tabii ki ruhunu yere iade edin.'' ''Dünyaya geri gönderin.'' ''Çünkü mezarına ziyarete gelenler olacak.'' ''Esselamu aleyke'' diyenlere ''Aleykesselam'' cevap verecek duadanların duaları ve hediyelerini alacak. Ey efendim eğer makamı yüksekse e, tabii ki şefaat edecek, tasarrufta bulunacak, himmet edecek. Kabrinden ne işler görecek? Fe inni limahkallukum ve fiyurukum ve minahu yuhrijukum ta'ratel Çünkü ben onları topraktan yarattım, toprağa döndüreceğim ve tekrar topraktan mahşere çıkaracağım. Buyurur fe tu'adruuhu. İşte ruhu böylece döndürülür Daha beden mezara yeni kondu. O arada ruh çıktıktan sonra tabi ne kadar zaman içerisinde bu işler olur. O arada da işte yıkanır, kefenlenir, omuzlara konur, musallaha da kılınır, şahitlikler, tezkiyeler, tarziyeler yapılır. Oradan işte mezarlığa götürülür, lait kazılmış olur ve kendisi mezara indirilir. E, o arada da ruhun dolaşımı göklerde biter ve e, tabi ki meleklere cevap vermek üzere ruh gökten 7 kaç e, iner bedenine girer belden yukarısına, belden aşağısına ruh girmez. Beyin çalışacak mülker nekirin sualine cevap verecek kadar kafası çalışacak, dili konuşacak fe yeti melekâni feyüzisâni. hemen iki melek gelir onu oturturlar bunlar hep hadis-i şeriflerdir sayın haberlerdir, kaç tane kaynakta burada Sayı, vaktim yok o kadar onları sayacak kadar o kadar kitapta geçiyor bu hadis-i şerif ya onun için bunlar hak ve hakikatlerdir önümüzde ne berzakiler ne geçitler vardır ne haller vardır münker nekir hakkında gördüm bugün tabelani de hadis-i şerifte akıllara durgunluk veriyor yani. münker nekir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 Yük, iri, koca çanak gibi, kurşun çanak gibi. Ben ya buhuma, misle sayâsıl bekari. Azı dişleri diyor. Öküzün boynuzları gibi. Allah Allah. <gülüyor> Allah, Allah. Öyle dişleri var. Gözleri şimşek çakıyor, tüyleri yerden sarkıyor. Dişlerine bak. Rasfâti misle asfâti Bir sesleri var gök gürültücü gibi. Öyle bir gök gürültüsü gibi ses çıkarıyorlar ki.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 Sallallahu aleyhi ve sellem. Tanımaz olur muyum o benim? Allah'ımın elçisi, peygamberim. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Fekûlâni ve mâ Senin ilmin nedir? Bilgin nedir? Bu, bu zat hakkında ne biliyorsun? Fekûlü karâetü kitâballâhi Allah âmuntü bî. Ve saddaktü. Bu zat peygamber olarak. Bana Allah'ın kitabını getirdi. Ben Allah'ın kitabı Kur'an'ı okudum. Ona iman ettim, onu tasdik ettim. Der feyunadi münâdim cenneti o zaman gökten bir münadini indi de der kulum doğru söyledi ona cennet döşeklerinden altına döşeyin cennet libaslarından giydirin ona cennete doğru bir kapı açın cenneti gösteriyorlar ona yerin burası diyorlar fe'neti Min ruhuha, otibha ve yefsahulu fi qabri medd el Cennetin kokuları gelmeye başlıyor mezara. Allah Allah. Cennet bahçesi oluyor mezar. Ve gözü gördüğü kadar kabri genişletiliyor. Bu işler maneviydi. Senin anladığın gibi değildir. Ve ti raculun hasen vecuhu hasen ve siyabun Yüzü güzel, elbiseleri güzel, kokusu çok hoş bir adam geliyor nurlu bir zat. Fequl <fif> habşir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 Hadi i Şerif'te beyan edildiği üzere Ve devam edeceğimiz üzere Salih ameller geliyor Güzel suretlere giriyor Güzel yüzlü, güzel elbiseli, hoş kokulu Sana enis ve yoldaş olacak Senin vahşetini izal edecek Yalnızlık hissini ortadan kaldıracak İlk gününde, ilk gecende Ya Alıştığın yastık yok, alıştığın yatak yok Alıştığın karın yok, kocan yok Çoluğun yok, çocuğun yok Orada yapayalnız ıssız sessiz kaldın. İnsan medeniyet tabırdır. Yani insan yalnızlığa alışamaz, yalnızlık Allah'a mahsustur. Onun için kabirde de ne geliyor? Salih amellerin yoldaş olarak geliyor. Yoksa ne gelecek? Ne doğrarsan tabağına o gelir kaşığına. Fekûnû rabbe eklî mis sâââ rabbe eklî mis ahlî ve mâli Adam bu durumu görünce...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 sizin biriniz öldüğü zaman her sabah akşam cennete gideceği makamı ona gösterilir. İnkâne min ehlil cenneti fe min cenneti ve inkâne ne ehlin nâri fe min elindense cennetteki gideceği yer gösterilir. Adam o cenneti görünce dayanabilir mi ya? Çabuk kıyamet kopar ya Rab! Aileme kavuşayım, malıma kavuşayım, mülküme kavuşayım. Nerede dünyadaki malından mülkünden bahsetmiyor.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 Einnel abdül <gülüyor> <gülüyor> bir izâ kâne dinsiz kitapsız Allah'a inanmaz Kur'an'a inanmaz ayete inanmaz hadise inanmaz helal'a inanmaz harama inanmaz bu ne beladır. dünyadan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 Fintezi uğrak ama yintezgus sefudi min alçuflu ilmebluul ıslak günden diyor efendim böyle şişler her tarafı dallı budaklı şiş bir şiş var her tarafında da diken gibi böyle demirleri var ıslak günden bu çıkar mı ıslak günde öyle yapışır ki öyle her tarafına sar efendim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 bu felan dinsiz, bu felan kitapsız, felan imansız bu. Böyle. Anarlar, bu gavurluk ne kötü bir şeydir. Ne kadar hamd edelim, ne kadar şükredelim. Allah bize iman nasip etti, Kur'an nasip etti. Hatta imtihan bile, semaa dünya. Birinci kat <semaya> onu ulaştırırlar. Fe yus tef-tehulû, fe Kapı açılsın derler ama kapı açılmaz. Resulullah bu hadiste ne okudu? Sallallahu aleyhi ve sellem.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 Dinin bizim hayatımızla ne alakası var? Bizim adetlerimize inanmaktan büyüklenirler, ara derler, utanırlar. Müslüman diye anılmaktan, Kur'an'a Sünnete inanan biri diye tanınmaktan, tanıtılmaktan utanırlar, çekinirler, kibrederler. ederler. İşte onlar öldükleri zaman la tuftahu lehum gök kapıları onların ruhları için açılmayacak. Onlara Allah'tan rahmet saçılmayacak. Birinci göçme adana aşağı atılacak. Veladhulunel <gülüyor> semil deliğinden girinceye kadar onlar cennet yüzü göremeyecekler Allah buyuruyor. Bu ate okudu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. azze fil Mevla buyurur ki onun amel defterini en alt yerde, yedi kat yerin dibinde evvel abi Toprağa doğru, yere doğru bunun ruhunu bir atarlar. Gökten aşağı atılmak ne demek? Böyle taşınmak yok. Oraya kadar çıkarırlar, oradan aşağı bir bırakırlar. Allah! Bu yüz kattan atılma benzer mi ya? 5 üç sene füzeyle gitsen biricik katçama hava be. Birinci katçama nerede ya? Yerden at, yerden bir fırlatırlar bir daha göğe doğru. Oradan bir fırlat da bir daha yerle gök arasında böyle top gibi oynarlar onlar ne büyük zorluk. Ne büyük zahmet. Ne büyük felaket. Ruhtan bahsediliyor. Beden yerde duruyor. Sonra Mevla 7. kat yerin en dibine şeytanların habishanesine atılmasını emreder. Fetutrahu ruhuhu tarha. Ruhu böylece atılır siçine yedi kat yerin dibine. İşte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 Resulullah bu ayetleri okudu ki sallallahu aleyhi ve sellem bak her buyurduğum benim ayetlere uygun. Benim hadislerim Kur'an'dan ayrılmaz. Ben kafadan konuşmam. Kur'an'ı da Rabbim vahy ediyor. Hadisi de Rabbim vahy ediyor. <tü> ruhu <adruhû> fi <fî cesedi> Ruhu bedenine bir zaman için geri döndürülür. Ve <tü> etiyi <ad> <melekan> Melekler gelirler Allah. Tevcihani onu oturturlar ve Rabb'im." "Rabb'in kim?" "Kolay mı Allah?" demek.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 Bilmiyorum, tanımıyorum, ne diyeceğim? İnsanlar bir şeyler diyorlardı, peygamberdir, resuldü, şuydu, buydu. Ben hiç öyle bir şey demedim. Ben bilmiyorum. La derayte ve la teleyte diyecekler ona. Ne hakikati bildi, ne kelime-i okudun. Sen var ya sen, öyle bir vuracaklar ki ona Allah, Allah, Allah. Öyle bir kamçı indirecekler ki ona aman ya Rabbi.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 Cehennemde döşekleri ateşten, yorganlara ateşten. Buna nasıl dayanacak? Bu ateş kolay bir şey midir? Elin nasıl dayanamıyorsun? Feftahu leubaba len nar. Cehenneme doğru bir kapı açın mezarından. Fe'ti him ve Ya. Cehennemin sıcaklığı mezarına işler. Cehennemin harareti o yelleri, kızgın yelleri kabri kavurur. Ve <gülüyor> layaku alay kabru hatta Fi <gülüyor> azlâ'uhu, kabri öyle sıkıştırılır, sıkıştırılır, mengene gibi daraltıra daraltıla kaburgaları gırgır gırgır birbirine girer, geçer. Ve <gülüyor> etî bir adam gelir, kabîhü lüvecih, <gülüyor> kabîhü siyâ bimünçünürrih, yüzü fena, elbiseleri kötü, kokusu leş gibi, durulur mu daracık yerde ya o insan? Kocaman yerde bile bir sigara kokusundan benim nefesim tıkanıyor ya. Fîkû lefşil milledî yesûk.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 Sana söz verilen günün geldi çattı işte. ''Feyekûlü men ente fevecûkel vecû yecihu bişşer.'' ''Ya sen kimsin?'' der. Senin ne kötü suratın var. Kötü habercidir bu surat. Kötüyü haber veriyor. ''Feyekûlü ene amelükel kabîf.'' İşte nasıl salih ameller bu hadis-i şerifte okuyacağımız üzere. Nasıl abdestler, namazlar, o zikirler, oruçlar geliyorlar, yardım ediyorlar, kurtarıyorlarsa...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 gökle yer arasında ne kadar melek varsa hepsi ona salat eder rahmet yağdırır, feyiz yağdırır, bereket yağdırır bütün melekler bütün gök kapıları yedi kat açılır gökte ne kadar kapı varsa bütün kapıların görevlili melekleri Allah'a yalvarırlar ne olur bunun ruhunu çıkartmayı bize nasip eyle ne olur bunun yedi kat semaya ruhunu yükseltmeyi, ona eşlik etmeyi bize nasip beyle.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 Kör, onu görmüyor ki acısın. Sağır, yalvarışını duymuyor ki acısın. Efendim dilsiz, ona bir cevap vermiyor. Onun konuştukları yalvarmalarını hiç duymuyor, cevap da vermiyor. Fi i rızabetün, elinde öyle bir kançı var ki, levdurib-e bia cebelün kânetu râba. O kançıyla diyor, ulu dağ gibi koca bir dağa bir vursa, daha ulufak ufak olur, toprak olur, iner aşağı. Bu hadis-i şerif ya... Hoca Abdurrazak gibi Bukhari'nin hocası bu Abdurrazak ya. Onun musannefinde bile var. Ahmed İbn Hanbel de var, Hakim de var, İbn Mace de var. Nerede yok ki ben sana? Dünya kadar kaynak var ya. Bunlar hikaye midir? Şaka mıdır? Biz ne anlatıyoruz ya? İbn Kesir tefsirinde görebilirsiniz. Koca Ahmed İbn Hanbeli vatte diyor bunu. Feydribu O diyor ona bir vuruş vurur, bir darbe indirir o gavura un ufak olur, toprak olur, dağılır. Sümle-i Uydullah ve Celle kebakan ama Allah sonra on tabi öyle toprak olsa azap durur, bir şey yaramaz. Yok olmak öner değil, Allah Teala yok etmeyecek. Azabı devam ettirecek, sürekli kılacağı için onu eski haline çevirir. Tekrar aynı yeni konmuş ölü şeklinde durur. Fe bu darbeten uğra ona bir darbe daha indirir. Fe sayhu yesme'u ha kullü şeyin illes bir bağırış bağırır ki bir nara atar ki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 Hadis-i Şerif'te buyuruluyor, cenaze tabuta konup da adamlar onu boyunlarında taşıdığı zaman, ''İnkanet salihaten kalet kaddimuni kaddimuni'' Eğer iyi bir kişiyse, çabuk götürün beni, çabuk götürün beni, yerimi gördüm cennet bahçesine çabuk kavuşturun, bu leş dünyada bir dakika fazla tutmayın beni der. ''İnkanet sivadehal ki kalet ya ve ilahine tezebune bi'' Ya adam değilse, "Ey bu cenazenin haline. Vay başıma gelen. Nereye götürüyorsunuz bunu? Çukura mı götürüyorsunuz? Azaba mı teslim edeceksiniz? Cehenneme mi götürüyorsunuz?" Nasıl bağırır? Yesmeu selte insan. Insandan başka herkes onun bağırmasını, inlemesini duyar. Ve lefsü meavle Çünkü insan duysa hepsi bayılır, düşer, ölür. Cenazenin altındakiler de cenaze olur. Onlar da onu taşıyamaz.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 Bu hadis şerifte var. Aituracülün ümmetinden bir adam gördüm mahşerde. susuzluktan dilini dışarı çıkarmış, kurumuş ciğerleri parçalanmış. Feciahu suya ama Ramazan'da oruçlar tuttuğu için o oruçlar geldi. Fecia ne yaptı? Ona su içirdi, onu suladı. Cennet şarablarından, havzu kevserden. Oruç ne mübarek bir ameldir oruç. İşte böyle. Allah sen dünyada boşuna mı açsuz bırakıyorsun? Narayet olan beyni ettiği ful metin, ümmetin cehdi Bir ümmetimden bir adam gördüm. Önü karanlık, arkası karanlık. Allah karanlıkta koymasın. Hele kabirde ne kadar karanlıklar var. Hacjatu hacce u umraturu. Hac geldi. Bak hacılar atça gitti. Kimisi hazırlanıyor gidecekler. Allah kabul eylesin. Makbul mebrur haçlar umre'lere nasıl eylesin. Tabii ki kıran yapanlardan ömre de var. Efendim temettü yapanlar da ömre de var. Aynı zamanda ömre yapıyorlar. İfrat da yapanlar gidiyorlar tabii haçtan sonra. Haç bitince ömreler yapma imkanı olanlar oluyor. Mesele kabule şayan olmak. İbadet çokluğuna itibarı yoktur. Kulundan halik hoşlanmayınca. Kalp kırmayacaksın. Günahşemeyeceksin. Müstehcen konuşmayacaksın. Kavga gürültü çıkarmayacaksın. Fitne yapmayacaksın. Haçta da böyle işler var. Böyle kolay mı? Haramlara bulaşmadan güzel bir haç ömre yaparsan...